Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Her sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 95.0 Açık Radyoda bir Cuma günü 1 Nisan 2022 böyle e, bir Cuma günü ama İstanbul'da kapalı bir hava var e, ve böyle gök gürültüyor arada sırada böyle bir e, günde e, önce sağlık programında birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi bugünkü konumuzu Ayşe Gül tanıtıcak. Evet. E, Profesör Doktor Abdullah Sayın Er konuğumuz Ege Üniversitesi'nden bugün İzmir'e e, uzanıyoruz. Aslında havada geçen günlere göre daha iyi. Biraz İzmir havası var İstanbul'da. Biz de İzmir havasını getirdik. Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda e, Abdullah Hocamızla akciğer hastalıklarını şöyle bir uzun uza diye konuşacağız. Çoktandır da konuşamadığımız bir konuydu. Hocam çok teşekkürler bize bakıldığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ olun. Ol. Sizinle son en son sizi bu Torax Derneği'nin sizin de aktif çalışmalarına katıldığınız, çeşitli gruplarda görev aldınız. Torax Derneği'nin bu halka yönelik toplantılarında dinlemiştim sizi. Çok keyifli, çok yararlı toplantılar. Ne yapıyorsunuz? Dernek olarak böyle bir etkinliği yani kutlamaktan başka bir şeyimizden gelmiyor değil mi? Elbette, elbette. E, gündelik bir daha anlatılması çok önemli. Sağ olun. E, hani bilgi için e, bu yılda bir halka yönelik bir tırnak içinde kongre yapıyoruz. Temel hani halkın da çok sık aklına gelen soruların yanıtlanacağı, temel akciğer hastalıklarına ilişkin sunumlar ve soru yanıt e, ortamları yaratıyoruz. Ama onun dışında da izleyicilerden eğer bu konuda bilgi ihtiyacı olan olursa bizim derneğimizin web sayfası torax.org.tr'dir. Orada halka yönelik bir ayrı bir sayfamız var, sağlık profesyonelleri için ayrı, halk için ayrı. Hani oradan da düzenli olarak girip e, merak ettikleri soruların bir kısmının cevabını bulabilirler. Yani bir sürü sağlık derneği var, çok da iyi çalışmalar yapıyorlar ama halka yönelik olan Çalışmalarının çok değerli olduğunu ve sanıyorum bu konuda da öncülük yapıyor. Toraks Derneği aslında birçok konuda Türkiye'de öncülük yapıyor. Yurt ile ilişkiler ve hani çeşitli akreditasyon çalışmalarında falan da bildiğim kadarıyla Toraks Derneği'nin öncülük yaptığını, başı çektiğini biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam beni düzeltin sen. Ama çalışmaları var yani Toraks Derneği. Çok iyi çalışan bir uzmanlık derneği. Evet yani iyi bir şeyi vardır. Kurumsallığı çok iyidir. Evet, evet, evet. Katılım mümkün olduğu kadar desteklenir. Herkesin katkıda bulunması öncelenir. Hani 3-5 kişinin dönüp dolaşıp yönettiği bir dernek değildir. Her evet, yıl seçimlerle yeniden yeni arkadaşlar görevlendirilir ve teşvik edilir. Ee, şeyle hem Avrupa hem Amerika hem de Asya-Pasifik dernekleri, ülkesi hastalıkları dernekleri ile de çok yakın ilişkilerimiz çok var. Evet. Yani. Ee, bir de tabii sizin e, sizin de içinde olduğunuz yazarlar grubu oldunuz. Bu torak derneğinin böyle e, aykırı bir takım yazıları da var. Covid döneminde e, torak derneği e, çalışanları görevleri olarak e, itiraz ediyordunuz bakanlığın aldığı bu özellikle. Çalışmalara getirilen e, kısıtlama ya da onay mekanizmasına o da ayrı bir e, özelliği herhalde. Başka bir dernekten görmedim böyle faaliyet. Evet yani bizim için e, bilimin ışığı çok önemlidir. Onun dışındaki e, yaklaşımları tepkiyle karşılarız. E, o da öyle bir tepkiydi. Evet. E, bilime yönelik bir kısıtlama olmasını e, içimize sindirmemiz pek mümkün değildi. O dönemde de değil, şimdi de değil. Evet hocam giriş için bu kadar sohbet yeterse ben sözü ilk soru için Ayşegül'e bırakıyorum. Evet Ayşegül. Evet yine COVID-19'dan başladık. COVID-19'dan devam edelim isterseniz. Ee, COVID-19 iki yılı tamamladı. Ee, hayatımıza gireli iki yılı tamamladı. 2019 sonuydu aslında ama ee, bu iki yıl bize ne öğretti? Ee, daha doğrusu insanlara gerçekten COVID-19 bir şeyler öğretebildi mi? Ee, çünkü Covid-19 dönemi bir milat gibi ikiye ayırdı eski normal, yeni normal diye. Bizi öğrettikleri ne oldu Covid-19'un? Ve yani bir genel değerlendirme iki yılı. Hemen bir önceki konuştuğumuz konuyu hem burada da tekrar vurgulamakta yarar var. Bence en önemli şeylerden birisi bilimin yol göstericiliğinin ne kadar önemli olduğunu, gerçek yol göstericinin bilim olduğunu bence gösterdi birçok işte hani bilimsel zemini olmayan savlarla karşımıza çıkan insanlar olduğu bu iki yıllık pandemi sürecinde ama hepsi önünde sonunda bilimsel verilerle doğrulanmadığı net olarak karşımıza çıktı ve aslında zaman içinde hakikaten bilimsel verilerin sağladığı kanıtlarla biz hastalarımızı çok daha doğru yönetmeye e, başladık ve süreçte giderek bu yönetim daha da nitelikli hale geldi. Aynı şekilde de toplum düzeyindeki de e, önlemler de bu bilimsel veriler ışığında daha doğru şekilde e, tanımlanmış oldu. Ben bu, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk, bir pandeminin ilk başlarında çok sesi çıkan bazı insanlar sonlarına doğru artık o kadar da fazla ses çıkaramamaya başladılar. çünkü. Hatsız oldukları net olarak ortaya çıktı. Başlangıçta söyledikleri bir takım kendilerinden, gerçekliği kendilerinden menkul bir takım bilgilerdi. İkincisi, herhalde hani bunun dünya ne kadar içine sindirdi emin değilim ama doğayı... Ne kadar kötü kullanırsak, ne kadar yıpratırsak aslında bunun olumsuz sonuçları doğrudan bizi etkiliyor. Hayvanların doğal yaşam ortamlarına ne kadar müdahale edersek insanlarla daha iç içe e, yaşamak durumunda kalıyorlar. E, o zaman da bu tür karşımıza e, yeni tehditler ortaya çıkabiliyor. E, onun için mutlaka e, hani doğa korumanın ne kadar önemli olduğunu... E, Tüm canlıların doğal ortamlarını korumanın ne kadar önemli olduğunu bence gösterdi. Umarım dünya bunu görmüştür ve unutmayacaktır. Bir başkası yine çok önemli ve maalesef onun sonuçlarını görüyoruz. E, toplumsal eşitsizlikler maalesef tüm sürece damgasını vurdu. E, bu hem uluslararası düzeydeki eşitsizlikler, işte sosyoekonomik açıdan daha... E, kötü durumda olan ülkelerin aşılara, ilaçlara ulaşamaması ya da temel sağlık e, malzemelerine ulaşamaması sonucu onlarda kontrol altına alınması, e, enfeksiyon sürecinin çok daha güç olduğu. İşte bu son e, Delta varyantıydı değil mi? O Güney Afrika'dan çıkan artık hepsi birbirine karıştı. Evet. Bu tür e, tam ha, e, enfeksiyonun hakim olunamadığı, aşılamanın yaygın olarak yapılamadığı ortamlardan yeni yeni varyantlar çıkma potansiyelinin olacağını gördük. Bu sadece uluslararası düzeyde değil, aynı e, toplum içinde, aynı ulus içinde sosyoekonomik açıdan daha kötü durumda olanlarla daha iyi durumda olanların farklı etkilenmeleri e, gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ee, sosyoekonomik durumun hem daha kolay enfeksiyona yakalanmaya, daha çok enfeksiyona yakalanmaya hem de daha kötü geçirmeye yol açabildiğini bununla ilişkili olduğuna tanık olduk. Dünyanın bu konudan mutlaka bir ders çıkarması gerekiyor. Çünkü e, tüm dünya belli bir standart düzeye gelmediği sürece bu tür sorunlarla tekrar tekrar karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır bir de herhalde belki şeyi söylemek lazım hani temel sağlık kurallarının da uygulamanın da ne kadar önemli olduğunu gördük işte elimizi düzenli olarak yıkamanın birbirimizin yüzüne öksürmemenin ee, vesaire ne kadar önemli olduğunu birimiz enfekteyken öbürleriyle de yakın temas kurmamanın ne kadar önemli olduğunu gördük Bunu, bundan sonraki e, güncel yaşamımızda da ...hatırlanması gereken kurallar olduğunu düşünüyorum bunların. Şu anda hemen aklıma geliverenler bunlar. Evet, çok önemli bir takım başlıklar bunlar. Gerçekten bu süreçte yaşadıklarımızı en iyi özetleyen tanımlamalar. Tabii bu arada belki ben sizin kadar iyimser değilim. Hani insanlık daha doğrusu, yöneticiler. Bundan bir ders çıkartmışlar mıdır? Yani doğaya örneğin ya da eşitsizliklere... ...davranışlar nasıl olacaktır... ...değişikliği olacaktır. Hani hiç ...bunun bir emalesini ben görmüyorum açıkçası... ...umarım ben yanılırım ama... ...böyleyeyim patent yani... ...şu aşılar için Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...ısrarla söylediği... hani ...en azından geçici bir süre için şu patent yasasını... ...askıya alalım konusu... ...yani neredeyse gülünüp geçildi... İşte ...dünya ticaret örgütü olsun... ...üretici firmaların bulunduğu ülkeler tarafından olsun... Demek ki böyle bir hayati, bir çok daha ciddi, çok daha ölümcül seyreden bir salgın olsa gerçekten bu konu büyük sorun oluşturacak. O nedenle pek ilgimser değilim ben ya yani açıkçası bu iş dünyasının diyeyim olayı çok daha farklı sizlerden, bizlerden çok daha farklı değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani bakıyoruz bu pandemi döneminde kimlerin ne kadar ekonomik sıkıntıya düşen işini kaybeden çalışanlar var ama bazı kişiler acayip varlıklarına varlık katmışlar para kazanmışlar Neyse, oturup yine, böyle dertli dertli söylenmeye başladım ama ben yine Ayşegül'ün sözü bırakayım hocam benim de bu dönemde en sevmediğim söz krizi fırsata çevirmek oldu yani bu sözden nefret ediyorum krizi fırsata çevirmek ya krizi fırsata çevirmeyelim düşünelim neden kriz oldu ee, ve de tabii ticaret diyorsak tedarik zincirlerini bile daha kısaltmadık ki e, hani en basiti gibi e, Hindistan'daki egzotik çiçeğe ihtiyacımız var mı? Onları bile yapmadık. E, şimdi ikinci soru e, Abdullah Hoca'nın direkt e, uzmanlık alanıyla ilgili. E, Covid-19'dan çok endişelendi insanlar, korktular. E, en çok da zatürreden korktular. E, buna yönelik e, ilaçlar, antiviraller veya immünolojik sistemle ilgili ilaçlar var mı? Yolda olanlar var mı? E, bunu sormak istiyoruz. E, yani tabii insanların zatürreden korkması çok anlaşılır bir şey. Çünkü zatürre potansiyel olarak solunum yetmezliğine e, yol açabiliyor. Nitekim COVID'de de bunu çok yakından gördük. E, zatürre e, tüm enfeksiyonlar içinde en yüksek ölüm oranına neden olan e, hastalık. Dolayısıyla evet yani önemsenmesi gerekiyor. Olabildiğince zatürre olmamaya çalışmak gerekiyor. E, ama tabii zatürre kimlerde ortaya çıkıyor? Yani her covid hastalığına yakalanan, Zatürre oldu mu? Olmadı. Yani genel anlamda sırf COVID'le ilişkili değil. Bir insanın zatürre olması için iki temel koşul gerekiyor. Ee, bir, bir mikropla karşılaşacak bu mikrop solunum yollarına gelecek. İki, o mikrobun akciğerlere inip e, oraya yerleşmesi ve çoğalmasına engel olan normalde çalışan savunma sistemlerinin o sırada iyi çalışmıyor olması lazım. Şimdi şey diye düşünün, biz dakikada kabaca yarım litre hava alıp veriyoruz. Her, pardon, yanlış söyledim. Her bir soluğumuzda kabaca yarım litre hava alıp veriyoruz. Dakikada 15 defa nefes alıp verseniz, dakikada 7,5 litre hava giriyor içimize bizim. O 7,5 litrelik havanın içinde dünya kadar toz var. O tozların içinde tabii ki mikroplar da olma potansiyeli var. Onun için yani biz sürekli aslında mikroplarla... Karşı karşıya kalıyoruz ama akciğerler, alt solunum yolları genel anlamda o kadar iyi çalışan bir düzeneye sahip ki e, bu mikropların aşağıya inmesine, akciğerlere inmesine engel oluyor. Kazara inerlerse de onu anında temizleme e, gücü var, e, yeteneği var akciğerlerin. Dolayısıyla bu savunma sistemlerinde de bir sıkıntı olması lazım eş zamanlı olarak. İşte o yüzden hani yaşlılarda maalesef vücudun fonksiyonları genel olarak Artık eski düzeninde olmamaya başlıyor. Kronik hastalığı olanlar, işte akciğer hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlarda bu savunma mekanizmaları iyi çalışmıyor. bağışıklığı baskılanlarda baskılanmış olan, işte kanser hastası, kemoterapi alanlar, kortizon kullananlar vesairede bağışıklık sistemi mikroplara karşı. Tavurma sistemini oluşturan bağışıklık sistemi iyi çalışmıyor. Tüm bu nedenlerle bu insanlarda zatürre daha kolay geliyor. Onun için özellikle o kişilerin zatürreden çekilmeleri ve ona karşı önlem almaları gerekiyor. Şimdi gelelim ilaçlara. Aslında pek çok etkinliği kanıtlanmış ilaç var şu an şu anda da var. Bunlar biraz daha fazlaydı omikrondan önce işte bu monoklonal antikor dediğimiz virüsün yine belli proteinlerine karşı oluşturulmuş yapay olarak oluşturulmuş ve ne der, yoğunlaştırılmış ve insana damardan uygulanan antikor solüsyonları çözeltileri şeyde ticari olarak varlar çok çeşitli firmalar bunları ürettiler. Bunlar erken dönemde daha henüz hafif hastalık döneminde özellikle bu demin sözünü ettiğimiz risk gruplarına uygulandığında hastalığın ilerlemesini engelliyorlar temel genel anlamda. Ama bu omikronda o kadar çok mutasyon var ki bu monoklonal antikorlar da sonuçta o mutasyon olan proteinleri hedef aldığı için onların şekli değiştiğinde antikor onlara bağlanamıyor ve maalesef ilaç etkisini göstermiyor. Ee, hala bu mutasyonlardan etkilenmeyen bir iki tane monoklonal antikor dediğimiz yani işte virüsün doğduğu yerde bloke eden, çoğalmasını engel olan bir takım ilaçlar var. Bunlar maalesef ülkemizde yok. Çok pahalılar. Ee, bizim de ekonomik durumumuz biliyorsunuz. Ee, şahlandı şahlanacak. Ee, onun için ülkemizde yoklar, gelemiyorlar. Şahlanmış bir şey. Efendim? Şahlansa gelecek de şahlanamadı. <gülüyor> evet, geçen Temmuz'da şahlanacaktı, ee, öyle söylemişti bir bakanımız, o, olmadı, İnşallah olacak. Belki de Ana bu geçen şöyle. Temmuz'da önümüzdeki Temmuz'lardan biridir, ben yanlış anlamış olabilirim. <gülüyor> Neyse, e, iki tane de e, ruhsatlı, etkinliği kanıtlanmış antiviral var. Bir tanesi ülkemizde var, molnupiravir, bu kabaca bir, bir buçuk aydan beri bildiğim kadarıyla Türkiye'de var ve Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılıyor. Ee, diğer antiviral olan Paxlovid'e göre bir tık daha az etkili ama e, yine de önemli bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Hani Uzun vadedeki etkinliği ve güvenliği konusunda henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu çok yeni bir ilaç. Sadece çok sınırlı klinik çalışma sonuçları var ama o sınırlı klinik çalışma sonuçları gösteriyor ki eğer ki hastanın Hasta, daha henüz hastalığın başında, ilk 5 gün içinde, semptomlar ortaya çıktıktan sonraki ilk 5 gün içinde hafif e, bir enfeksiyon tablosu olan ama buna karşılık bunun kötüleşme riski yüksek olan, işte 65 yaşın üstünde ya da bağışıklığı baskılanmış insanlara verdiğinizde hastalığın ilerleme riskini %30 azaltıyor. Şimdi Şimdiye kadar böyle bir ilaç yoktur. Yani şimdiye kadar bizim Türkiye'de kullandığımız ilaçlar içinde bu potansiyeli olan yoktu. Onun için ben her şeye rağmen bir de tabii antiviral ilaçların monoklonal antikorlardan farklı olarak önemli bir avantajı mutasyonlardan etkilenmiyorlar. En azından şu anda virüs onlara karşı bir mekanizma şey yapmayı geliştirmeyi beceremedi. Onun için mutasyonlardan bağımsız olarak kullanabileceğimiz şu anda Türkiye'de en azından bir tane antiviral ilacımız var. Ama dediğim gibi diğer yandan bu çok sınırlı klinik çalışma verisiyle biz bunu, bu etkinlik ve güvenliliğini biliyoruz. Şimdiye kadar yan etkilerine ilişkin ciddi bir sorun olduğuna ilişkin bir veri yok ama unutmamak lazım. Bu ruhsatlandırma aşamasında yapılan çalışmalar binlerle ifade edilen, insandan elde edilen verilerle bize sonuçları ortaya çıkar. E, oysa bazı diyelim ki 10 bin kişiyi çalışmaya almış olun ve 10 bin kişi de hiç önemli bir yan etki ortaya çıkmamış olsun. Ama bazı çok önemli olabilecek yan etkiler var ki 50 binde bir görülüyor ya da yüz binde bir görülüyor. Tamam seyrek görülüyor ama e, bir gün karşı karşıya geldiğinizde o kişi için çok önemli olabilir. E, henüz daha o açıdan güvenliliği konusunda bir bilgi sahibi değiliz. Ama etkililiği iyi olduğu için risk gruplarında uygulanmasını öneriyoruz. Evet. Bizde kullanılan yani, evet. bizde kullanılan uzun süre gündemdeydi bu hidroksiklorokin ve pirevir. Evet. Yani hidroksiklorokin zaten süratle gündemden kalkmıştı ama bizde epey kaldı galiba. Maalesef, yani çok haklısınız. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi hidroksiklorokin de favipiravir de Türkiye'de içim diye kadar e, sırayla kullanılan iki tane il, antiviral ilaçtı. On ilk kullanıma girmeleri o sırada elde olan bilimsel verilerle e, gündeme geldi. Yani buna hiçbir itirazım yok. Problem e, şeyden kullanımdan çekilmeleri çok geç oldu. Yani artık hidroksiklorokin'in hiçbir işe yaramadığı pek çok çalışmayla Gösterildi, gösterildi, gösterildi. Ancak birkaç ay sonra Sağlık Bakanlığı bunu rehberinden kaldırdı. Lopipiravir, e, şöyle fabipiravir tek etkili bir ilaç değil. Hidroksiklorokine göre bence bir tık daha iyi. E, şeyi hastalığın ilerleme riskine hiçbir etkisi yok. Yani hastalık ilerleyecekse ilerliyor, onu durdurmuyor. Buna karşılık iyileşen insanların 2-3 gün daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Yani yaşam kalitesinde birazcık etkisi var. Onu da çok geç, yani bunların rehberlerde bu bilgilerin rehberlerde yerine alması ve ilgili değişikliklerin yapılması maalesef biraz geç oldu. Favir Piravir için üstelik hani bu filyasyon ya da takip ekipleri eve götürüp o ilacı bırakıyorlardı. Ama gün geçtikçe, zaman ilerledikçe... Birçok insanda bu ilacı kullanmamaya başladı. Şimdi böyle bir grup garip de bir durum var yani. Şu kadar ilaç evet. dağıtılıyor deniyor. O dağıtılan ilaçların ne bileyim %80'i kullanılmıyor. Çok apek diyor filan yani. Evet. Ee, tabii herhalde siz de e, benzer değerlendirmeleri yapıyorsunuzdur. Sizler daha çok yapıyorsunuzdur. Tabii Türkiye'de e, kimler iyileşti, kimler hastalandı, hangi yaş grubu bir sürü veri sağlık bakanlığının elinde var ama Bunlara ne yazık ki biz ulaşamıyoruz değil mi e, Abdullah? Belki bir müzik arası vereceğiz ondan önce bir de bu konuya değinelim sonra biraz e, müzik dinleyelim. Vallahi yani tam böyle doğrudan ana atar damarımdan girdiniz. Yani bunun, <gülüyor> bu benim çok e, yüreğimi yakan bir şeydir. Yani e, hakikaten Sağlık Bakanlığı'nın elinde dehşet düzeyde veri var. Evet. Yani en basitlerinden biz işte iki doksinovac olduk. Ee, arkasından bazı insanlar üçüncü, dördüncü doksinovaclarına oldular. Bazıları şeylerine oldular. E, Biontech'e geçtiler vesaire. Hangisi ne kadar etkili oldu? Bunların koruyuculuğu neydi? Türkiye'de hiç ilaçla, iliş aşıyla ilişkili bir, e, bir olumsuz bir e, şey, e, o etki ortaya çıktı mı? Bunların hiçbirisini bilmiyorum. Vavipiravir verdiğimiz hastaların iyileşmesinde Aldır. bir bir şey oldu mu? Hiçbir şey bilmiyoruz. Dönüp dolaşıp sonunda işte İngiltere'de e, yapılan gözlemlerde ne saplamışlar? İsrail'de yapılan gözlemlerde ne saplamışlar? Ona göre biz sağlık politikamızı belirliyoruz. Halbuki biz bunların bütün bu verilere sahibiz. E, evet. ve daha da kötüsü siz daha önceden söylediniz yani biz bu şeylerle biz bu konuda bilimsel çalışma yapalım dediğinizde normalde bilimsel çalışma yapmak istediğinizde etik kurula başvuruyorsunuz. Etik kurula bütün çalışmanızın ayrıntılı verilerini verirsiniz. Ben şunları şunları yapmak istiyorum, şu yöntemi kullanacağım, şu sonuçları cevaplarını bulmak istiyorum diye etik kurul da etik açıdan değerlendirir. Uygunsa onay verir, uygun değilse onay vermez. Bunun üstüne bir de bakanlık e, şeyi geldi. Kabul yani bakanlığın uygun görmesi gerekli. Etik kurular bakanlık uygunluğu olmadan başvuramıyordunuz. Ve bakanlık da siz derseniz ki ben e, Ege Üniversitesi 9 Eylül bir araya geleceğim. Çok merkezli olarak verileri toplayacağım. Çünkü tabii, ne kadar çok merkez olursa o kadar çok olgu dahil edebilirsiniz. Verileriniz daha nitelikli olur, daha güçlü olur. Çok merkezli çalışmalara izin vermedi bakanlık. Kendi verilerini kullanmasına ilişkin, şimdi günahlarını almayayım. Ben hiç başvuruda bulunmadım çünkü hiçbir ümidim yoktu. Yani benim kendi kendime bilimsel çalışma yapmamı e, denetlerim altına almak isteyen bir bakanlık benim onun verilerini kullanmama elbette izin vermeyecek. E, ve şimdiye kadar Türkiye'den hiçbir, e, biz başvuru yaptığımızda şey dediler, biz bunun çalışmalarını yapacağız, siz yapmayın. Hiçbir şey çıkmadı. Çok, çok üzücü öyle. Yani üzücü bir de çok komik ve çok üzücü gerçekten ee, şey, de, trajik e, bir durum. Hatırlarsanız Türkiye'de ilk olgu yayınlandı ama içinde bakanlık yetkilerinde olduğu bir grup bir yayın yaptılar. Orada e, ilk resmi tarihte bildirilen olgudan daha önceki olguların analizleri vardı falan yani çok, çok garip bir şeyler. Peki bir müzik arası ilk parça Kebmo'dan gelecek. ki parçanın adı Put a Woman in Charge modern dinledik ki Putabohman'ın çarjı isimli parçayı seslendirdi. 1 Nisan 2022 95.0 açık da önce sağlık programındayız ve konuğumuz Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretmesi sevgili Profesör Doktor Abdullah Sayınar er, yoğun çalışmalar arasında bizi vakit ayırdı katıldı. Tekrar kendisine teşekkür ederek sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül. Evet Covid-19'da başladık ama bu çok fazla da akciğer hastalığı var. Ee, ilk akla gelen herkesin de bildiği verem, tüberküloz. Ee, bu hastalıklar konuşmaz olduk. Covid-19 hepsinin üstünü örttü. Bu son iki yılı düşündüğünüzde bu hastalıkların tetkik tedavisi, başvurusunda gecikmeler oldu mu? Ee, sizin görüşünüz nasıl? Yani sadece görüşüm değil, tanık olduğum bir durum bu gerçekten. Maalesef e, pek çok hastanın e, hastaneye erişiminde e, sıkıntılar yaşandı. Bu özellikle göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları klinikleriyle ilişkili hastalıklarda oldu. Çünkü e, örneğin benim kliniğim göğüs hastalıkları kliniği uzunca süreler, e, hani aylarla ifade edilen süreler, değişik dönemlerde e, tümüyle COVID'e ayrıldı. Ya da kliniğin yarısı COVID'e ayrıldı e, Tabi o zaman yataklı servisimizin kapasitesi ya sıfıra indi ya çok küçüldü. E, zaman zaman e, polikliniklerimizi kısa süreler içinde olsa kapattık. Diğer zamanlarda e, poliklinik başvuru sayısını yarı yarıya azaltmak, sınırlamak durumunda kaldık. Yine bu bulaş riskinin yüksek olduğu dönemlerde. E, ya da hiç böyle bir şey olmasa bile hastaların kendisi gelme konusunda çekingen davrandı. Çünkü hastanenin kendisi için ciddi bir tehdit olabileceğini enfeksiyona yakalanma riski açısından düşünüyorlardı. Bunu kendileri de ifade ediyorlardı. E, o yüzden maalesef e, zaman zaman e, bu kollateral hasarlar oldu. E, e, yani hastalar... Tabii o zaman bir takım ufak tefek sıkıntıları başladığında hekime inşemeyince sorun boyutlanınca bir anda daha ciddi bir tabloyla baş etmek durumunda kaldılar diye tahmin ediyorum. Evet. O yüzden maalesef e, yani kağıt üstünde baktığınızda belki de bizim kliniğe e, işte ister polikliniğe ister klinikte yatış olarak baktığınızda başvuruları sayılarında azalma olmuştur. Kronik hastalıklarımızın örneğin koallı, astımlı hastaların ama aslında bu gerçeği yansıtmıyor. Yani bu hastalar süt liman bir hayat sürdürmediler. Sadece hastaneye erişimlerinde sıkıntıları oldu. Bir şeyim var ki yani bu tamamen bir tahmine dayanıyor. Yani zaman zaman grafikler görüyorsunuz. İşte e, açıklanan ölüm sayıları buna karşılık gerçek ölüm sayıları işte e, mezarlıklar müdürlüklerinden elde edilen vesaire sayıları ve arada ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bunun bir bölümünün e, resmi sayılara yansımayan Covid ölümleri olabileceğini düşünüyoruz. Bu muhtemelen e, gerçek ama bir bölümünün de e, işte maalesef hastaneye ulaşamayan ve o nedenle evinde çok ciddi sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışan ve sonunda baş edememiş insanlarla ilişkili olabileceğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Bu tüm kronik hastalıklar için geçerli oldu bu dönemde maalesef. Hem olgu sayısı hem ölenlerin sayısında gerçek sayıların resmi açıklamaların çok üzerinde olduğu 3 ile 7 arasında bir misli hesaplamadan evet. bahsedilmesi gerektiğini. Hani sadece biz kendi ülkemizdeki yetkilileri eleştirmek için söylemiyoruz ya da ortaya atmıyoruz. E, dünya sağlık Hemen hemen bütün ülkeler için söylüyor bunu. Yani bunun için Hindistan da dahil, Amerika Birleşik Devletleri de dahil. E, tabii dünyada mesela eksik şeyler de oldu. E, örneğin e, olgu tanımında bir standartizasyon sağlanmadı dünyada. E, farklı insanlar, farklı farklı gruplar, farklı olgu tanımı. Onun için belirli bir standarizasyon sağlanmadı. Aslında her ne kadar 10 ay gibi kısa bir sürede etkili aşıların devreye girmesi büyük bir bilimsel başarı olsa da örneğin antiviraller konusunda ya da bir takım diğer tedavi araç gereçleri konusunda benim beklediğim oranda hızlı gelişme olmadı değil mi Abdullah? Aslında siz monoklonal antikordan bahsediyorsunuz. Örneğin dün atlendiğim bir haberde bu monoklonal antikorlardan birkaç tanesi çeşitli varyantlara karşı etkili bu nedenle kullanılması gerekiyor deniyor ama Omikron'un BA2 alt tipine biraz ayrıntı belki ama ona karşı etkisi bütün hepsinin düşüyormuş. Onun için doz, doz ayarlamasına gidiyorlar. Dün aldıkları bir kararla dozu arttırmaktan bahsediyorlarmış. Bu ne verir, ne olur, nasıl yapılır? Bunlar tekrardan onaya gidecek. Bazı ülkeler kabul ediyor mesela. İsviçre hayır demiş ben aynı dozdan devam edeceğim ne olursa olsun. İsrail ben arttırıyorum dozu demiş falan. Böyle bir takım hmm. şeyler. Yani Doğru. Doğru. Evet, Ayşe. Yine de ama her şeye rağmen ben bir iyimser olmaya çalışan bir insanım. Ee, hani iki yılda sonuçta e, her şeye rağmen iyi çözümler bulabildiğimizi düşünüyorum. Hani mükemmel değil. Virüs her seferinde bizi bir şekilde e, evet. şey yapacak, devlet dışı bırakacak kendince çıkış yolları buldu. E, ama yine de e, çok iyi etkin aşılar bulundu. E, evet, evet, Her şeye rağmen kısa sürede iyi ilaçlar da bulundu. Belki yenileri de ardı bunları takip edecek. Ha, benim e, böyle ders çıkala, çık, e, çıkartılamadı ya da iyi e, gitmedi, bek, daha iyisini beklerdim derken örneğin şu son günlerde e, ya da Ocak ayından beri yaşadığımız Batı ülkelerinde başlayan e, bu yasakların, kıslamaların kaldırılması bunu kastetmek istedim yani ekonomi geçenlerde bizim programımızda geçenler değil Vedat Bulut'un bir şeysi vardı mikron kapitalizme yenildi diye doğru söylüyor tabii yani o kaygılar ekonomik kaygılar önüne geçti gibi sanki yani gönül isterdi ki evet sönsün bu salgın ama işte Danimarka sağlık yetkililerinin açıklama yaptığı gün her şeyi kaldırıyoruz diye Danimarka'nın pandeminin başından beri en yüksek olgusu vardı. Ve son bir şey lafı uzattım. Fransa bundan bahsettiğinde Fransa yetkililer e, geçtiğimiz hafta Fransa'da yüzde 44 olgu artışı olmuş. Aynı zamanda yüzde yirmi de hastaneye yatanlarda artış var. Yani az, az değil bu sayısal oranlar. Hele e, başından beri işi iyi idare etti denilen Çin, Yeni Zelanda oralarda artışlar var filan yani. E, Sözü size bırakayım. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani tümüyle aynı fikirdeyim. Yani İngiltere ve Almanya'da da, da durum farklı değil. Ee, sayılar çok arttı gerçekten. Ve Hı. maalesef bu işte bu BA2 varyantıyla önlemlerin kaldırılmasının eş zamanlı olması Hı. sonucu Hı. Iı, ortaya çıktı. Ve bunu hakikaten ıı, sağlık ıı, sektöründe çalışanlar ya da bilim insanları... Iı, bi, bi, anlayamayarak bunu izliyorlar. Yani, yani hem, hem bir yandan bu tehdit gerçek olarak karşımızda aynen duruyor. Hatta belki daha bir ciddi bir tehdit var karşımızda şu anda. Çok daha hızlı yayılma potansiyeli olan bir varyanttan söz ediyoruz. Evet. Çünkü bu BA2'den söz ederken. Ee, ama buna rağmen önlemler kaldırıldı. Ee, ülkemizde de aynı şekilde. Umarım bunun ciddi sonuçları olmaz. Hani iyi tarafı e, iyimser taraftan bakacak olursak daha doğrusu e, pek çok insan ya şu, şu son iki yıllık zaman dilimi içinde bir şekilde enfeksiyon geçirdi ya da aşılarını oldu e, iyi kötü bir şey var bir bağışıklık e, düzeyi oluştu o hani hep sözü edilen toplumsal bağışıklık denen nesneye biraz daha yakın düzeydeyiz onun için de e, hani şey dışında bu Risk grupları dışında çok büyük bir tehdit oluşturmuyor. Ama o risk grupları çok önemli. Bizim çok değerli insanlarımız var risk gruplarında. İşte büyük, büyüklerimiz, büyük annelerimiz, büyük babalarımız ya da anne babalarımız. Ee, onlar için ciddi bir tehdit var. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Evet, evet Ayşe. Evet, e, tabii Abdullah Hoca'yı bulmuşken benim aklıma bir soru daha geldi. Onu da sormak istiyorum. Bu tanı tedavi tedavi kısmını konuştuk biraz tanı. Ee, insanlar e, endişeleniyorlar COVID-19 pozitif olduklarını e, öğrendiklerinde ve e, bir göğüs hastalıkları uzmanının da kapısını çalıyorlar e, Torax e, BT e, göğüs e, tomografisi yani e, bunu Hangi şartlarda e, çektirmeli? Tabi bu soru da saçma oldu çünkü hekimin önermesi gerekiyor. E, ben gidip çektirmek istiyorum dememeli e, bireyler ama bu da mümkün ve oluyordur emine. E, sizin kriterleriniz nedir? Toraks BT istemek için bir COVID-19 hastasında. Şimdi şöyle, önce şu temel bilgileri herhalde paylaşmak lazım. Bir kere tomografi akciğer filmine göre bize çok daha fazla, hiç karşılaştırılmayacak derecede daha fazla bilgi veriyor. Hani onu bir kenara yazalım. Ee, bu hem akciğer dokusunun zatürreden etkilenip etkilenmediğini, ne kadar etkilendiği konusunda bize çok daha net bilgi veriyor. Ayrıca ilaçlı çekilecek olursa, bu Covid-19'da oldukça sık görülen damarlarda pıhtı var mı, pıhtıyla tıkanıklıklar var mı onu da gösteriyor. Bunların ikisi de Akciğer filminde pek görülen, yani daha doğrusu damarları hiç görmüyoruz. Akciğer dokusunun ne kadar tutulduğuna ilişkinde çok daha kaba bir fikir sahibi oluyor. Bunu bir kenara yazalım ama ikinci yazmamız gereken bir şey de şu an yaygın olarak e, çeşitli sağlık merkezlerinde kullanılan tomografi cihazlarıyla çekilen tomografilerde e, bir akciğer tomografisi çekilmesiyle maruz kalınan radyasyon miktarı bir akciğer filmi çekilmesiyle maruz kalınanın yaklaşık 150 ila 200 katı. Bunu unutmamak lazım. Yani bu çok ciddi bir radyasyon miktarı. Şimdi e, sonuçta bu iki arasında bir denge kurmak gerekiyor. Yani benim e, tomografinin vereceği bilgilere ne kadar ihtiyacım var? Hastayı bu radyasyon maruziyetiyle karşı karşıya bırakmayı e, göze alabilir miyiz? Bu bilgilerin değeriyle karşılaştırdığımızda. E, onun için yani hem doktorların hem hastaların bu iki tarafını işin görmeleri gerekiyor. O yüzden normal koşullar altında... Hiçbir akciğer enfeksiyonunda tomografi çekilmesini biz önermeyiz. Hiçbir zatürre de çekilmesini önermeyiz. Bunun akciğer filmiyle değerlendirmesini isteriz. Ama eğer ki hastanın solunum yetmezliği varsa ya da işte ne bileyim 3-5 gün önce tanısı kondu işte yaşlı bir insan molnupiravir eve getirildi ilaçlarını 3-5 gündür kullanıyor ona rağmen iyi gitmiyor. O zaman çekilmesin. yarar var. Hani durumu daha net değerlendirmek için gerekli. Ama en başta ben bir, bir tomografi çekelim demek muhtemelen hastaların çok ciddi bölümünde gereksiz bir uygulama. E, o yüzden doğru olmadığını düşünüyorum. E, şey e, hani çok kabaca bir fikir vermek açısından ne demek bu 150-200 kat radyasyon miktarı? Bizim radyolojideki arkadaşlarımızın söylediğine göre kabaca 20 yıl sonra bir kanser gelişme riskinin yüzde yarım düzeyinde artmasına neden oluyor. Yani i̇lk başta baktığınızda ama 20 yıl sonra yüzde yarım çok da önemli değilmiş. Ama sonuçta bu bizim e, karnemize yazılıyor, hesabımıza, sağlık hesabımıza yazılıyor. Bu yıl işte Covid kuşkusuyla tomografi çekildi. Ee, gelecek yıl ciddi bir karın ağrısıyla acile gittiniz. O nedenle karın tomografisi. 3 yıl sonra trafik kazası geçirdiniz. Bütün vücudunuz tomografiden geçirildi. Nerede ne kırık var görmek için. Ee, bunların hepsi hesabınıza yazıldı Ve kümülatif etki gösteriyor. Yani aradan 5 yıl geçti. O 5 yıl önceki radyasyon maruziyetiminin artık etkisi kalmamıştı. Yok hayır. O sizin artık hesabınıza yazıyor. Gen, genlerinizin üstüne hesabı yazıldı onun. Yani Onun için o, dikkatli olmak lazım. Abdullah yani parasıyla değil mi abi çektiririm her hafta dememek lazım. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ee, diğer yandan iyi haber şu, e, teknoloji gelişiyor ve giderek e, daha nitelikli tomografi cihazları üretiliyor. Yavaş yavaş ülkemize de gelmeye başladılar. Çok daha az, yani aynen cep telefonlarında olduğu gibi çok daha az radyasyonla çok daha nitelikli görüntüler sağlayabiliyorlar. Hani 10 yıl önce kullandığımız cep telefonlarındaki görüntü kalitesiyle şimdikileri düşünün lütfen. Muhtemelen tomografi içinde benzer gelişmeler olacaktır ama hani ben her şeyi göreyim ne gerekiyorsa yapayım yaklaşımı her zaman doğru değil. Evet Ayşegül. Şimdi hemen gelişme dedik, teknoloji dedik. Ben de sorumu sorayım. Geçen aylarda teletap yönetmeliği çıktı. Artık uzaktan muayenenin önünde en azından resmi bir engel yok gibi görünüyor. Göğüs hastalıkları branşında uzaktan muayene olabilir. Biraz zor olduğunun ben de farkındayım ama sormak istedim. Bir de bu dijital dönüşüm, teknoloji Sizce sizin branşınızda nerelerde e, yararlı olur uzaktan, e, nerelerde e, yönetebilirsiniz e, vakaları? Doğru, e, bu çok önemli bir soru gerçekten. E, en azından COVID ile başlayalım isterseniz. Şimdi düşünün ki e, bir hasta var, e, yüksek ateşi var, e, acile gidiyor, PCR testi pozitif bulunuyor ama genel durumu iyi olduğu için evine gönderiliyor. Fakat telaş içinde, kaygı içinde ama e, hastaneye erişimi, normal polikliniğe başvurması mümkün değil. E oraya da gitmiş, e, geri göndermişler, sen yapacak kadar kötü durumda değilsin diye. Bu, o hastalara bir çözüm bulmak gerekiyor. Onun için yani bu dönemde e, tele tıbın bu tür hastalarda kullanıl, Biz ben de kullandım, biz de kullandık, kullanmak durumunda kaldık. Çünkü... O hastaları e, polikliniğe çağıramazsınız. Gelin bir poliklinikte muayene edelim diyemezsiniz. Hem onu yormamak açısından ama daha önemlisi polikliniğin bekleme salonunda onunla birlikte oturan en az bir 20 kişi daha olacaktır. Onlarla kapalı bir ortamda bir arada olması toplumsal sağlığı açısından doğru değil. Onun için o hastalara uzaktan en azından e, hani bir takım e, alarm zillerini çalıyor mu, çalmıyor mu, onu değerlendirmek açısından tele yapmak e, bence yanlış değil. E, eğer ki hastanın e, bir takım hakikaten alarm zilleri çaldıran bir bulguları varsa, e, tabi bu uzaktan ne kadar değerlendirilebilirin değilim ama değerlendirilebilen şeyler var, i̇şte ne bileyim, nabzı kaç, tansiyonu kaç artık herkesle şu parmağa takılan oksijen satürasyonu ölçen cihazlar var çünkü ucuzlar kolay erişilebilirler bence de iyi bir şey ee, en az tansiyon aleti kadar değerli olduğunu düşünüyorum ee, onlarla durumu hakkında bir fikir sahibi olmak ve hastayı yönlendirmek mümkün sizin mutlaka e, hemen işte 112'yi çağırıp acile başvurmanız gerekti ya da gerekli değil şimdi işte şunları yapın siz ilacınızı kullanmaya devam edin Demek mümkün. <gülüyor> evet zaten korsan teletip biraz whatsapp oldu e, Abdullah hocam. Yani oradan çok hasta bir şeyler yolluyoruz doğru. zaten. Biraz korsan Tıp yöntemi gibi whatsapp doğru. göndermedi doğru. diyemiyorsunuz. Ee, doğru haklısınız. Onlar da çaresiz. Yani onları da anlayabiliyorum. Bir yerden bir doğru bilgiye, doğru yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Belki ileride bu polisomnografilerde falan da uzaktan belki hekimler izler bir sonuç olur. Farklı merkezlerdeki e, testlerde. Olabilir. Ee, yani aslında mesela astım hani Hı -hı. benim uzmanlık alanım içinde. Bu her ikisi içinde aslında çok yıllardır gündemde olan bir konu. Ee, Tele tıptan çok... Hastanın kendi kendini yönetmesi, yani bu Batılı ülkelerde okuma, yazma, anlama şeyinin düzeylerinin daha yüksek olduğu toplumlarda çok sık yapılan bir şey. İşte bak, ne bileyim öksürüğün, balgamın, nefes darlığının artarsa oksijen düzeyini ölç, işte o zaman şu ilacı kullan ya da şu ilacının dozunu arttır. Balgamının rengi değişirse o zaman bak, şimdiden ben sana bir antibiyotik yazıyorum, ona başlayacaksın. Bu çok yapılıyordu ve senin hedefin şu olmalı işte sabahleyin uyandığında nefesinin rahat olması gerekiyor gece nefes darlığıyla uyanmaman gerekiyor bunu sağlamak için ilaçlarının dozlarını şu ile şu aralık arasında değiştirebilirsin ya da iyileştiğinde de şu dozunu azaltabilirsin gibi ellerine yazılı olarak verilen bilgiler vardı. Yani bu şekilde hastaların kendi kendi tedavilerini olabildiğince sürdürmeleri, bu şekilde hastaneye olan ihtiyaçlarının azalması hedefleniyordu. Bu teletıpla daha kolay hale geldi. E, Türkiye'de aslında bu e uygulamasıyla da bunun... Görece kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü hekimler e-nabızdan e hastanın e, hani fizik muayenesi dışında e, işte stetoskoplarımızı takarak duyduğumuz sesler dışında e, neredeyse tüm bilgilerine ulaşabiliyorlar. Oradan yola çıkarak da e, bir takım önerilerde bulunmaları mümkün oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu uygulamaların artabileceğini düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar olur mu? Henüz bilmiyoruz. Yani bu dünya için de çok yeni. Şeyden söz et, ettiniz, e, yapay zeka uygulamalarından az önce. Bu da giderek e, daha çok e, bizim gündemimize giriyor. E, örneğin e, mesela bir gecede acil servise karın ağrısıyla başvuranların sayısını düşünün. Ya da virüs ağrısıyla başvuranların sayısını düşünün. Ve acil serviste görevli sınırlı sayılı doktorun bunların hepsiyle baş etmesi gerektiğini düşünün. Ya da radyoloğun bunlara rapor yazması gerektiğini düşünün. Bu çok ciddi... Yani o stresli ortamda e, yüksek tempoyla yürütülmesi zor bir iş. E, yapay zeka bunlarda kullanılıyor. En, mesela bizim hastanede bunun yazılımını geliştiriyorlar. En azından normali tanımlıyor. İşte atıyorum kafa travmasıyla gelmiş, beyin tomografisi çekiliyor. Normal mi değil mi? Normaller e, ikinci plana bırakılıyor. E, normal olmayanlar öncelikle raporlanıyor e, falan. Bu şekilde şeyin iş gücünün daha doğru kullanılması mümkün olabiliyor. İleride bunun çok daha fazla uygulamaları olacak mutlaka. Evet. Ee, Abdullah konular. hocam bazen ben uçuyorum bu konuda. Selim hoca indiriyor beni. <gülüyor> <gülüyor> çok evet. önemli konulara değindik ama son kalan 5-6 dakikada biraz da şöyle, önce şeyi sorayım. Klinizde servisinizde bu covid yoğunluğu ne alemde? Herhalde, herhalde. şu son dönemde azaldı. Yani 2-3 haftadır e, sayılarımız azaldı ama sıfıra inmedi. Hala e, servisimizin yarıdan fazlasını dolduracak kadar, e, o kadar var. Var. var var. Evet. evet. evet. evet. Ama hani bir daha önceden iki servis eee Covid'e ayrılmıştı. İki koridor diyeyim. Şimdi tek koridorun e, tek koridoru Covid'e ayırdık. Diğeri e, Covid dışı hastalara e, tekrar açıldı. Peki sözü yine aşırı bırakmadan bir de şeyi sorayım. Geleceği nasıl görüyorsunuz Abdullah yani kısa evet, Covid ile ilgili mi? Evet. Doğru bir şey. Yine Doğru, iyimser gördüm. bakış açım daha hakim. Doğrudur. Evet ya, ya beni nasıl nötralize ediyor gerçekten ya? İki varsın abla. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben hani bu virüs hakikaten e, ne kadar yetenekli olduğunu ve her türlü numarayı çıkarma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi bize. Ama diğer yandan da hani iki yıl önceki durumumuzla karşılaştığımızda ee, hani En azından COVID enfeksiyondan olumsuz etkilenen, ağır seyreden hasta grubunun çok daha daraldığını gözlüyoruz. Yani artık karşımızda başka bir hastalığı olmayan 45 yaşında ama hızla solunum yetmezliğine giderek yoğun bakıma aldığımız hasta neredeyse hiç yok artık. Yani karşımıza gelen, yatır, şu anda servise gidip baka, baktığınızda hastaların tamamı ya çok ileri yaşta, ya çok sayıda kronik hastalığı olan ya da bağışıklığı baskılanmış olan ya da aşı, ya hiç açı yaptırmamış olan insanlar. Ee, öyle olduğunu düşünürseniz hani çok daha dar bir kesim bundan ediliyor. Onları önemsemediğimden değil. Çok önemsiyorum ama en azından toplum düzeyinde daha az bir tehdit oluşturuyor. Aslında influenza'ya çok benzer bir bir şeye doğru evrildiğimizi düşünüyorum. Yani influenza'da da yine aynı risk grupları var. Onların mutlaka düzenli olarak aşılanmalarını, kendilerine dikkat etmelerini vesaire e, öneriyoruz. Ben önümüzdeki yıl inşallah virüs bize yeni bir oyun yapmazsa derece influenza'ya benzer bir e, seyir olur diye ümit ediyorum. Yani öyle öngörüyorum demeyeyim ama öyle bir ümidim var. Teşekkürler Abdullah. Evet Ayşegül, bırakıyorum. Son sorumuz sanıyorum, süremizde bitmek üzere tıp eğitimini sorayım. Bu iki yılda tıp eğitimi ile ilgili e, neler düşünüyorsunuz? Bir süre olumsuz da etkilence tıp eğitimi. E, düşüncelerinizi almak isteriz. Çok olumsuz etkilendi. Maalesef çok çok çok olumsuz etkilendi. Bunu üzüntüyle söyleyeyim. Yani bir kere hani biz artık çok medyaya yansıdığı için söylüyorum. Hani çok fazla tıp fakültesi açıldı ve tıp fakültesindeki öğrenci sayıları çok arttırıldı. Zaten maalesef verdiğimiz tıp eğitiminin niteliği bundan 20 yıl önceye göre daha iyi değil. Yani bunu itiraf etmek zorundayım ve üzül şey yani üzülerek söylüyorum öyle. E, çünkü daha önceden biz... 3 tane öğrenciyle hasta başı vizit yaparken, hasta başında her türlü problemi çözme e, alıştırmaları yaparken artık bilgisayar başında yapıyoruz vizitleri. Yani bilgisayar başında hastanın filmine bakıyoruz, laboratuvar bulgularına bakıyoruz. Çünkü 8-10 tane öğrenciyle hasta başında 15-20 dakika geçirmeniz doğru değil. Yani yap yapılabilir değil. Doğru da değil. Hastaya yazık e, bu defa. Onun için hani bir genel öyle bir sorunumuz vardı. Üstüne, üstüne bu gelince ee, genel şey yaklaşım yönetimde e, eğitim yönetiminde bu öğrencilerin e, COVID servislerine girmemesi COVID hastalarıyla karşı karşıya kalmamaları üzerine şekillenmişti onun için öğrenciler hiçbir şekilde servise girmediler e, zaman zaman bizim tüm servis COVID'e ayrıldı o zaman öğrencilere pratik yaptıracak çok çok sınırlı e, şeyimiz alanımız kaldı ee, maalesef e, hani özellikle gürüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının çok olumsuz etkilenmiş olacağını düşünüyorum eğitim niteliği açısından şu iki yılda bizden geçen öğrenciler yeterli eğitimi maalesef almadılar ee, ama hani herkes iyi niyetle e, bunu bu açığı bir şekilde kapatmaya çalıştı işte dijital ortamda yapılan seminerler olgu sunumlarıyla vesaire elimizden geldiğince kapatmaya çalıştık ama hiçbir zaman o yüz yüze eğitimin gücünü yakalama imkanınız olmadı maalesef. Bu arada Ayşegül fark ettim mi? Abdullah Hoca bahsederken asistanlarla hasta başında 15-20 dakika tartışıyoruz diyordu. Yani siz 5 dakikada tanıya gidemiyorsunuz bu kadarıyla. Bu bir eksiklik <gülüyor> tabii. <yani>. 5 <gülüyor> <Giliyorsunuz, gülüyor> dakikada tanı 5 dakikada, dakikada, dakikada dakika başlığından <gülüyor> Evet yani. Yani, yani e, ben de konuşmadan edemeyeceğim. Yani hep doktorların isyanının e, parayla ilişkili olduğu ön plana çıkarılıyor. Ben bununla hiç aynı fikirde değilim. Bizim çalışma koşullarımız çok kötü. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yani bunun içinde o 5 dakikalık muayene zorunluluğu olduğu gibi insanlarla ilişkimiz e, maalesef bizim çalışma Güvenliğimizi çok olumsuz etkiliyor. Bizim temel sorunlarımız bu. Ayrıca evet daha iyi koşullarda yaşama beklentimlerimiz de var tabii ki ama bunlar çok önemli gerçekten. Çok çok teşekkürler hocam. Bu yoğunluğunuz bize vakit ayırdınız. İzmir'den bize hem bilimsel hem keyifli sohbetinizle güzel bir hava estirdiniz. Evet, tekrar teşekkür ediyorum size. Teşekkür Hadi. ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili Arzu'ya da çok selamlarımızı ileteyin lütfen. Hı. Lütfen beda Rolling Stones'tan bir parça Memory Motel ile bitiriyoruz. Ve herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Tekrar sağ olun hocam. Teşekkürler. Sağ olun.